İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslüman'ın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 9. Bölüm İmamlık Yapması Mekruh Olanlar Fasık, dini işlerde labali tavırlar sergileyen ve bid'at sahibinin imamlığı tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Bidat sahibi, ehli sünnet ve cemaat itikadına aykırı itikadı olan kişidir. Bidat sahibinin itikadı onu küfre düşürmeyecek derecede olursa, o fasık gibidir. İmamlı tahrimen nekrh'dur. Eğer itikadı dinde zaruri olarak bilinen hususlardan birini inkarı gerektiriyorsa, kafir sayılır. Örneğin, Allahu Teala'yı diğer cisimler gibi cisim saymak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebubekir radiyallahu anh'la arkadaşlığını inkar etmek insanı kafir eder. Kölenin ve veled-i zina'nın imamlık yapması mekruhtur. Çünkü bunlar genellikle cahil olurlar. Şayet bilgili olurlarsa imamlık yapabilirler. Kör olan bir kimsenin imamlık yapmasında bir beyis yoktur. Fakat gören kimselerin imamlık yapması daha faziletlidir. Bir kişinin kendisini istemeyen bir topluma zorla imamlık yapması da son derece mekruh olup namazın kabul olunmamasına sebebiyet verir. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Üç kimse vardır ki namazları bir karış bile kafalarının üstüne kaldırılmaz.'' kendisini istemeyen bir topluma zorla imamlık yapan bir imam, kocası kendisine kızgın olarak geceleyen bir kadın, bir de üç günden fazla birbirine küsturan iki din kardeşi olan Müslüman. İmama uymanın sahih olmasının şartları. 1- İmama uyanın kendi tahrimesine bitişik olarak imama uymaya niyet etmesi. Yani imama uyanın hem namaza hem hem de imama uymaya niyet etmesi. İmama uyan kişi bu niyeti terk ederse, bununla beraber namazla ilgili fiillerde imama uyarsa namazı batıl olur. 2. İmamın ökçesinin, imama uyanın ökçesinden ileri olması. İmama uyan kişinin ökçesi, imamın ökçesinden ileri olursa, namazı sahih olmaz. Burada itibar ökçeyedir. İmama uyanın ökçesi, İmamın ökçesinden geride olup, ayakları büyük olduğundan, parmakları imamın parmaklarından ileri olursa, namazı sahih olur. Bu durum, iki kişiden biri imam, diğeri cemaat olduğu zaman tasavvur edilir. İmamdan başka iki veya daha çok kişi olduğu zaman, normal saf tertibi halinde namaz kılınır. 3. İmamla imama uyanın yerleri de olsa bir olmalı. Buna mekan birliği denir imamla imama uyanın mekan birliğini iki durum itibariyle ele almamız, konunun anlaşılması bakımından daha uygun olur. a. İmamla imama uyanın bir mescit ve bir cami içerisinde namaz kılmaları. Bu durumda imam mihrapta, imama uyan da mescidin en uzak yerinde durup imama uyusa hükmen mekan birliği olduğundan bu uyuma sahihtir. Ancak mescit, Mescid-i Aksa gibi çok büyük olursa, önündeki safla, saf arasında bir saf bağlanacak miktardan az bir mesafe varsa, imama uyma sahihtir. Eğer iki veya daha çok saf sığacak kadar fasıla yani ara varsa, imama uymak sahih olmaz. B. İmamla imama uyanın açık arazide namaz kılmaları. Bu durumda, öndeki safla, arkadaki saf arasında bir saf bağlanacak miktardan az bir miktar olursa, imama uymak sahih olur. Fakat bundan fazla olursa, uymak sahih olmaz. Ayrıca imamla imama uyanın arasında, insanların geçtiği umumi bir yol veya bir nehir veya boş bir arazi olmamalıdır. Bu yolun genişliği bir araba veya yüklü bir hayvanın yürüyeceği kadar geniş olandır. Nehirden maksatta, kayığın geçeceği kadar geniş olan sudur. İmamla imama uyan arasında imamın görülmesi veya sesinin işitilmesini engelleyen yüksek bir duvar olması da imama uymanın sahih olmasına manidir. Yani bu durumda imama uymak sahih olmaz. Ancak işitme veya görme bakımından imamın intikalleri hususunda bir şüphe kalmıyorsa, imama uyma en sahih görüşe göre sahihtir. 4- İmamla imama uyanın arasında kadınlardan tam bir saf olması, bu safın arkasında olan erkeklerin imama uymasına manidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İmamla kendi arasında nehir veya yol veya kadınlardan bir saf bulunan kimsenin namazı yoktur. 5. İmamın kıldığı farzın ona uyanın kıldığı farzdan başka olması da, imama uymanın sahih olmasının şartlarındandır. Örneğin, imam öğle namazının farzını edaya, imama uyansa dünkü öğle namazının farzını kazaya niyet etse, imama uyanın namazı tam olarak sahih olmaz. Ayrıca farz namaz kılanın nafile namaz kılana uyması da caiz değildir. Fakat nafile namaz kılan farz namaz kılana uyabilir. Örneğin, öğle namazını kılmış olan bir kimse, öğle namazını kıldıran bir imama uyacak olursa, bu namazı nafile namaz olarak caiz olur. Abdeste ayaklarını yıkayanın mesler üzerine mes edene, abdest alanın teyemmüm edene, ayakta namaz kılanın rükû ve secde yapar halde oturarak namaz kılana uyması caizdir. İmamla ona uyanın mezheplerinin farklı olması, imama uymaya mani teşkil etmez ancak her Müslümanın, kendi mezhebinden olan bir imama uyması daha faziletlidir. Bu mümkün olmuyorsa, namazın farzlarına riayet eden diğer mezhepten bir imama uyması, tek başına namaz kılmasından daha faziletlidir. Ancak imama uyanın mezhebine göre namazı bozacak olan bir şeyin imamda var olduğunu görüp bilirse, o imama uyması sahih olmaz. Görüldüğü üzere, imamlık sorumluluk gerektiren pek önemli bir vazifedir. İmama uyanınsa üzerinden büyük bir yük kalkmış olur. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O imamlık yapanlar size namaz kıldırırlar. Eğer isabet ederlerse sizin lehinize olur. Ama yanlış yaparlarsa yine sizin lehinize fakat onların aleyhine olur. Demek ki, İmama uyanın hiçbir surette kaybetme tehlikesi söz konusu değildir. Ancak rükû ve secdede imamdan evvel davranan kimselerin vebali kendilerine aittir. Yine de imamın namaza başlamadan cemaatte bu hususta tembihte bulunması gerekir ki arkasında kılanların ecri kadar sevaba nail olabilsin. Aksi takdirde cemaatin günahının bir misli ona yazılır. Bundan dolayı hadis-i şerifte ''Şüphesiz her namaz kıldıran kişi bir çobandır ve cemaatinden sorumludur.'' buyrulmuştur. İmamlıkla ilgili bazı önemli meseleler 1. İmam, insanların kendisini göremeyeceği bir şekilde kıblenin iç tarafındaki bir bölmeye girmemelidir. Namazını bitirdiğinde de mihrapta beklememelidir. Bilakis kalkıp, sola doğru yönelmeli ve son sünneti mihrabın solunda kılmalıdır. Nitekim Muğire İbni Şube radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam, insanlara farz kıldırmakta olduğu yerde nafile kılmaz. Ama cemaat bu hususta muhayyerdir. İsterlerse yerlerinde kılabilirler Dilerlerse de biraz geri giderler. 2. ehli sünnetin nişanlarından biri de, iyi kötü demeden herkesin arkasında namaz kılmaktır. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi ve kötü herkesin arkasında namaz kılın. Ancak bu imamlığa geçirilmesi gereken kişi de, geride zikredilen şartların aranmaması gerektiği anlamına gelmez. Zira birçok hadis-i şerif, salih kimselere uymanın, namazın kabulüne vesile olacağını bildirmiştir. Aslında, insanın mahallesinin, mescidi daha faziletli ise de, daha takva olduğuna kanaat getirdiği bir imamın arkasında kılmak için, uzak mescitlere gitmesine müsaade verilmiştir. Dolayısıyla insan, arkasında namaz kılmak için haramlardan sakınan imamlar aramalıdır. Özellikle de içki, kumar, zina, faiz ve sakal tıraşı gibi günahlara müptela olmayan kimseleri seçmelidir. Zira bu gibi haramlara devam eden kişi dinen fasık damgası yemiştir. Böyle bir fasığı imamla geçirmekse kerahati tahrimiye ile yani harama yakın olarak mekruh sayılır. 3. Seyyid Muhammed Hakkî Kuddisesirruhu el-kınye şerhinde naklen, sakalını tıraş edenin hatta bir tutamdan az kısaltanın bile imamlığının mekruh olduğunu, kendi kıldığı namazda da kerahat bulunduğunu açıklamıştır. Ancak burada şunu önemli belirtmek isterim ki, sakalını tıraş eden hatta sair büyük günahlara müptela olan kişilerin arkasında namaz kılmak caizdir hatta başka imam bulunmaması halinde gereklidir. Nitekim sahabe-i kiramdan ve Haseni i Basri gibi tabi-i izamdan birçokları radiyallahu anhum haccacı zalim gibi bir caninin arkasında cuma ve bayram gibi namazları kılmışlardır. Zira ehli sünnetin esas aldığı nokta cemaatten ayrılmamaktır. Tabi evvelce cuma ve bayram gibi namazlar bir yerde ve ulul emrin arkasında kılınmak zorunda olduğu için, imamın günahkarlığına bakılmaksızın büyükler cemaati terk etmemişlerdir. Dolayısıyla burada anlatmak istediğimiz, tercih imkanı olanlar için bu fırsatı değerlendirmeye teşvik kabilindendir. Yoksa kişi dinin zorunlu olarak inanılması gereken meselelerinden birini inkar ederek kafir olmadıkça, onun arkasında namaz kılınabilir hatta, başka imam mevcut değilse kılınması gerekir. 4. İbni Abid'in de zikredildiğine göre, aslında herkesin kendi namazı ve orucu kendine ait olup, parayla bunu kimseye satamayacağı gibi, Müslümana mahsus olan imamlık yapma, hacca gitme, ezan okuma, cihad etme ve Kur'an öğretme gibi herhangi bir taatten ücret alması caiz değildir. Özellikle Hanefi fukahası, parayla Kur'an okumanın caiz olmadığını, okuyanın bundan bir sevap alamayacağı, alanın da verenin de günahkar olacağı hususunda açık görüş beyan etmiştir. Bu yüzden kabristanlarda ve cenaze evlerinde para mukabili Kur'an okumak caiz olmadığı gibi, bu niyetle adam kiralamak da batıldır. Nitekim Abdurrahman İbni Şibil radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kur'an'ı okuyun, onun sebebiyle para yemeyin, onun vesilesiyle mal çoğaltmayın, onun okunmasından uzaklaşmayın ve başka ibadetleri bırakıp sade onu okumaya yönelerek yahut yanlış manalarla tevil ederek onun hakkında haddi aşmayın.'' buyurmuştur. Ancak son zamanlarda, İmamlık, müezzinlik ve talebe okutmak gibi vazifeleri para almadan, Allah rızası için yapan çok az bulunduğundan, bu vazifelerse ihmale gelmeyeceğinden, son devirlerin fukahası zaruretten dolayı, Kur'an talimi tamamen kaybolmasın diye, Kur'an öğretme, namaz kıldırma ve ezan okuma gibi vazifelerden ücret almayı istihsanen, yani kaideyi bozup, insanlara daha menfaatli olanı tercih etmek üzere caiz görmüşlerdir. Ancak cenazeye Kur'an okumak gibi hususlarda bir zaruret söz konusu olmadığından, Maliki ve Şafii fukahası cevaz verse de, Hanefi fıkıhçıları sağlam niyet olmadığı için okuyan sevap alamazken, para verene nereden sevap gitsin diyerek bu gibi keyfi konularda para almayı da şaiz görmemişlerdir. Sehiv secdesi Sehiv, lügatta yanılma, unutma ve dalgınlık gibi anlamlara gelir. Namaz kılan kişi, namaz fiillerinden birinde ziyade veya noksan yapmak suretiyle yanlış yaparsa, namazın sonunda iki secde yapar. Biz Hanefilere göre sehiv secdesi vaciptir. Farz, vacip veya sünnet namazlarda bir farzın kasten veya yanılarak terk edilmesi, namazın iade edilmesine gerektirir. Sehiv secdesi bu tür noksanlığı telafi edemez. Namazın vaciplerinden bir vacibin kasten terk veya tehir edilmesi, namazı bozmazsa da bu namazın iade edilmesi uygun olandır. Şüphe yok ki bu durumda da sehiv secdesi yapılmaz. Çünkü sehif secdesi yani yanılmadan dolayı yapılan secde kastın olduğu yerde yapılmaz. Ancak kasten yapılan şeylerden dolayı üç yerde sehif secdesi yapmak gerekir. Bunlar ilk oturuşu terk etmekte, ilk rekatın birinci secdesini namazın sonuna bırakmakla ve bir rükünü eda edecek miktar tefekküre dalıp bir şey yapmadan beklemekle olur. Sehir secdesinin yapılış şekli Sehir secdesi selamdan sonra yapılır. Şöyle ki, son oturuşta et-tehiyyatu okunduktan sonra İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed'e göre iki tarafına selam verilir, sonra iki secde yapar ve teşehütte bulunur. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirir, salli barık okur i̇mam Muhammed Rahimehullah'a göre yalnız sağ tarafına selam verdikten sonra sehif secdesi yapar. Bu şekilde sehif secdesi yapılması ihtiyata uygun olandır. Özellikle cemaatle namaz kılınırken cemaatin yanlışlıkla dağılmasına meydan vermemek için yalnız sağ tarafına selam verdikten sonra sehif secdesinin yapılması uygulanan bir muamele olmuştur. Şurum Bulali Rahimehullah da, en sahih ve ihtiyatlı olan görüş budur demiştir. Sehir secdesini gerektiren durumlar, bilindiği gibi namazın kırat, ruku, sucud gibi farzları, Fatiha, zamm-ı sure gibi vacipleri ve oturuşlarda salli barik okumak gibi sünnetleri vardır. Namazın en güzel şekilde yerine getirilmesi için bunlara riayet etmek gerekir. Namazın farz, Vacip ve sünnetlerinden her birinin terk edilmesinin farklı bir hükmü vardır. Bunları sırasıyla ayrı ayrı ele alalım. 1- Namaz kılarken terk edilen farzın iki durumu vardır. a- Namaz içerisinde kaza edilerek telafi edilmesi mümkün olan, örneğin, iftitah tekbiri alarak namaza başlayan kimse, kıyamı da yerine getirdikten sonra, Kıraat etmeden rükûya gider ve kıraatı unuttuğunu rükûda hatırlarsa unutulan bu kıraatı ki farzdır kaza yoluyla telafi edebilir. Şöyle ki bir kimse rükûdan tekrar kıyama döner ve kıraatı yapar ondan sonra tekrar rükûyu yerine getirir ve namazın sonunda sehif secdesi yapar. Eğer kıraattan sonra rükûyu tekrar yapmazsa namazı fasit olur. Çünkü her rekatta ruku gibi mükerrer olmayan rükûnlar arasında tertibe riayet etmek farzdır. B. Namaz içerisinde kaza yoluyla telafisi mümkün olmayan, örneğin, önceki misalde kimse kıraat etmediğini rukuda değil de secdede hatırlayacak olursa, farz olan bu kıraatın telafisi artık mümkün olmaz ve onun namazı fasit olur. Bu namazı yeniden kılması gerekir. Görüldüğü gibi terk edilen farzın namaz içerisinde telafisi mümkünse bu farzın namaz içerisinde telafi edilmesi gerekir. Eğer bu farz telafi edilirse namazın sonunda sehif secdesi yapmak lazımdır. Telafi edilmezse namazın farzlarından bir farz terk edildiği için namaz fasit olur yeniden kılınması gerekir. Namaz içerisinde kaza yoluyla telafisi mümkün olmayan farzlardan bir farzın terk edilmesi durumunda, namaz fasit olur ve namazın yeniden kılınması gerekir. Çünkü sehif secdesi bir farzın terk edilmesiyle meydana gelen eksikliği gideremez. 2. Namazın sünnetlerinden birinin terk edilmesi Önceki baplarda beyan ettiğimiz namazın sünnetlerinden bir veya daha fazla sünnetin terk edilmesiyle namaz içerisinde herhangi bir şey yapılmaz. Yani sehif secdesi gerekmez. Sünnetin terki ister yanılarak olsun, ister kasten olsun hüküm budur. Ancak kasten sünnetin terki sevaptan ve faziletten mahrum olmaya sebeptir. Her bir Müslümanın dinin direği olan namazı en kamil manada yerine getirmek için, farz ve vaciplere riayet etmesi gerektiği gibi, namazın sünnetlerini yerine getirmeye de azami gayret göstermesi ve namazını en güzel şekilde kılması lazımdır. 3- Namazın vaciplerinden birinin terk edilmesi Namazın vaciplerinden birinin kasten terk edilmesi günahtır. Bundan dolayı sehif secdesi lazım gelmez. Ancak bu şekilde kılınan namazı iade etmek, en uygun olandır. Bir vacibin sehven yani yanılgıyla terk edilmesi ise sehif secdesini gerektirir. Vacibin tehir edilmesi durumunda da sehif secdesi gerekir. Genel olarak fıkıh kitaplarımızda sehif secdesini gerektiren durumlar üç başlıkta toplanmıştır. 1- Farzın tehiri, 2- Vacibin terki, 3- Vacibin tehiri. Namazın farz ve vaciplerini yerli yerinde hakkını vererek, tertibe riayet ederek yapmak vaciptir. Bu itibarla farzın ve vacibin tehiri durumunda vacibin terki tahakkuk etmektedir. Buna binayen sehif secdesini gerektiren durumları vacibin terki kısmının altında cöm etmemiz mümkündür. Zira diğer iki kısım bu kısma rucu etmektedir.